قال معلا ان الذين تدعون من دون الله لا يخلقون ذبابا ولا يجمعونه فلن يسلم بهم الذباب شيئا لا يستمدوه منه والله الطالب والمطلوب صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين استغفر الله الحني القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا اله فَدَفَعَتْ Bizleri bu meclislerde toplanmaya muvaffak kıldığı için allah Teala ve Tegaddes Hazretlerine sonsuz hangi senalar ederiz ve bu nimetimizin devamını ve ziyadesini ondan niyaz ederiz. Amin. Güzel zafiyet biraz rahatsızlığım ağırlaştı. Ağzım dillerim hep yara da yutlamıyorum ama yine de secdelere de söz vermişiz. Gözümü de açamıyordum gelene kadar. İnşallah kaç kelam ederiz ondan sonra da secdeler yaparız inşallah. Allah Teala ıtıgıttır Hazretleri dualarımızı kabul eder. Hastanın duası olmaz yolcunun duası olmaz Ve Allah yolunda toplananların da duaları net olmaz inşallah cemaatin bereketiyle hepimiz makbulinden oluruz. <Gülüyor> Sumanlar Türkiye'de ve dünyada baskı ve sıkıntı içerisinde diller her gün bir taraf kaynıyor. Yine bugün Kosova'da işte Müslümanlar Sırpların zulmüne uğrayıyorlar. Yine Sırp kafiri azdı kudurdu. Cezayir'de Fransız uşakları 600 tane Müslümanı şehit ettiler. Yine bugün haberlerde geçti. Tüm Dün dünya üzerinde Müslümanlar kafirlerin çizmeleri altında çiğneniyorlar. Büyük bir darlık içerisinde diller. Bu darlıkları açacak tek kuvvet sahibi Allah Teala'dır. Müslümanlar hala bunun farkına varamadılar. Allah'ımızı takdir edemedik ve ondan hakkıyla isteyemedik. İstemesini bilseydik onda yok yok. Her şey elinden gelir kundarlıklar üzerine bir istihar etmiş idim geçende o okuduğum ayet-i kerimeler zuhur etti bir sene evvel yine bugünlerdeydi müslümanlar üzerine baskı başlatmışlar idi geçen sene bugünlerde bir istihar etmiş idim size de anlatmış idim belki unuttunuz Fatih kelimeler bizi teselli etmişti. استعیب الله و toplandılar. Ulu kişiler Firauna dediler ki: Bu Musa'yı ve adamlarını dünyada yaşatacak mısın? seni ve ilahlarını terk etsinler yeryüzünde fesat çıkarsınlar için mi bunları bırakacaksın aynı firavun hanedanı şimdi de var kıyamete kadar da bu döller yaşayacak ne diyorlar firavuna sen bunları nasıl yaşatırsın diyorlar bunlar yeryüzünde fesat çıkarır müslümanları fesatçı ve bozguncu olarak görüyorlar. Onlara göre başını örtmek fesattır. Namaz kılmak fesattır, zikretmek fesat. Yeryüzünün düzenini bozmaktır onlara göre. Şimdi de aynı sözleri sarf ediyorlar. Adam ne diyor? Bu Müslümanlara diyor, bu kadar baskı yapmakla yetmez diyor. Bunların kökünü kurutmadan olmaz diyor. İşte aynı firavun hanedanı, efendim, aynı sözler sarf edilmektedir. Mevla Teala fırsat vermesin. Ellerindeki kuvvetleri ademe tebdil eylesin. Varlıklarını da ademe tebdil eylesin. Ha. Bunun üzerine Firavun ne dedi? قَالَ سَنُقَتِّلُوا Kolay var dedi. Erkeklerini öldürürüz, erkek çocuklarını katlederiz, kızlarını bırakırız, yaşatırız. Biz onların üstünde kahirleriz, galipleriz, üstünleriz dedi. Musa Aleyhisselam ne cevap verdi? قَالَ مُوسَى الْقَوْمِ اسْتَعِينُوا بِاللّٰهِ Musa Aleyhisselam da ümmetine bu tehdit üzerine buyurdu ki allah Teala'dan yardım isteyin ve sabredin şimdi bize okundu bu Allah-u Teala yardım istenecek zattır ve sabredin sefahat edin dininizden zerre kadar taviz vermeyin asılsanız kesilseniz lime lime doğransanız bu dinden ayrılmayın bu yoldan ayrılmayın çünkü bu mülk, bu dünya, hiçbir gavrun değildir. Bütün mülk Allah'ındır. Bunu kullarından dilediğine miras olarak verir. Mevla dilese şimdi bütün dünyayı Müslümanlara teslim eder. Onun için çok kolaydır ve neticede de bunu yapacaktır falaqu vetlil muttakin güzel sonuç muttakilerin olacak. Yani bu haramlardan sakınmak, emirleri tutmak, yasaklardan kaçmak sıfatına sahip olsak Mevla'mız bu işi bizim lehimize, düşmanlarımızın aleyhine neticelendirecek. Ama bizde takva vasfı az. Haramlardan sakınmak az. Onun için bu belalara duçar oluyoruz bu ad kelimeler geçen seneden beri bizi hakikaten teselli etti Allah'ımızdan yardım istemeye bizi teşvik etti ve sabra bizi teşvik etti davet etti şimdi bu sıkıntılar üzerinde tekrar istihar ettiğimizde bakalım Mevlane buyuracak Haç suresinin son sayfası zuhur etti okuyacağım ayet kelimeler Kısaca manasını dinlerseniz size de büyük bir teselli olur inşallah. Allah'ımızdan istemenize vesile olur. <Gülüyor> Estaizu billahi bismillah. Ya yüven nâs. Ey bütün insanlar. Bunda kafirler de muhatap. Dur ibe meselun. Şimdi bir misal verildi, فَسَّمِعُوا لَهُ Bunu iyi dinleyin, Allah buyuruyor Celle Celaluhu. Onun emridir, iyi dinleyin. اِنَّ الَّذ۪ينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Allah'ı bırakıp da sizin taptıklarınız var ya, yani, kimisi haça tapıyor, kimisi efendim, aya tapıyor güneşe tapıyor yıldızlara tapıyor ateşe tapıyor ineğe tapıyor maymuna tapıyor fareye tapıyor bu dünyada bunların hepsine tapanlar vardır. O sizin taptıklarınız len <gülüyor> Bir sivri bile yaratamazlar. Hatta sivrisinek kanadı kopsa da takamazlar. Ve levi cem'ule. Hepsi de toplansalar bunu yapamazlar uçak yapmak mı zor bit yaratmak mı zor bit yaratmak zor niçin uçağı yaparsın ama onda can yok ama bitte gözün görmeyecek kadar ufacık hayvana Allah hayat verdi Kıvırdanıyor, kendi iradesiyle dolanıyor uçağın pilot olmasa adım atmaz ama küçücük hayvan efendim ne yer ne içer nereden efendim dışarı çıkarır. Nereden içine alır? Göz seçemiyor. O kadar canlılar efendim Mevla Teala tarafından yaşatılmış, yaradılmış ve yaşatılıyor. Onlara ruh verilmiş, can verilmiş. Şey. Ne kadar küçük olursa o kadar zor olur. Bir insanda düşünün bulunan uzuv her canlıda var diyelim. ne kadar küçük olsa yine onun içerisine Rabbimiz onları yerleştirmiş. Ve <gülüyor> inyes bu muzibâ bu, bu şeye. O putların üzerine şerbetler sürüyorlar, ballıyorlar, önüne pilavlar koyuyorlar, kaldırıyorlar. Sinek de bayılıyor o Pallı şerbetli şeylerin üzerine konma. Geliyor o putların üzerinden sinek. Efendim, biraz tatlı şeyler emiyor. Mevla buyuruyor ki, o putlar sinek, yaradamıyorlar bir şey değil. Sinek güzellerinden bir şey kapsa. Sen o sineğin aldığı şeyi de ondan kurtaramıyorlar. Diye ki ne yapıyorsun bizim üstümüzden, ne alıyorsun bizden, ne yiyorsun bizi? Diye mi Şu maskaralaba, bak. ve talib ve matlub, isteyen de ağıziz, istenilen de dua edende zayıf, dua de. Ne demek? Geliyorlar o futların önünde, Allah'tan gayri, taptıkların önünde, kıvranıyorlar, sızlanıyorlar. İşte bana şifa ver ben hastayım Yahut bana rızık ver ben fakirim veya işte bana çocuk ver halbuki o dua ettikleri onların ne dediğini duymuyor duysa da cevap verir kabul edem şimdi bu ne demek? Mevlamız bize buyurmak istiyor ki siz ne kadar zahirseniz acizseniz Taptığınız, istediğiniz o kadar kuvvetli olsun, güçlü olsun, siz ne kadar zeliyseniz o kadar aziz olsun, siz ne kadar mahlubseniz o kadar galip olsun, siz ne kadar mekhurseniz o kadar kahir olsun. Ya kendinizden beter, sağırlardan isterseniz, sıfırdan beter olsun. Yani bu demek ki Rabbimiz ancak benden isteyin buyuruyor o zaman siz zayıfsanız ben zayıf değilim buyuruyor ben sizin istediğinizi duyarım ve yerine getirmeye de güçlüyüm buyuruyor <gülüyor> öbür tapılanlar hakkında Rabbimiz Teala çok ayet gelmelerde buyuruyor billah, Bu Allah'tan gayri taptıklarınız dua yaptıklarınız لَا اِسْتَطِعُونَ Size yardım edemezler. وَا لَا اَنْفُسَهُمْ Kendilerine de yardım edemezler. Birisi gelse, onları kırsa, geçirse, kendilerini kurtaramaz. İbrahim Aleyhisselam ne yaptı? Hepsini kırdı. Malta'yı büyük putun üstüne sapladı. Hiçbir bir şey mi var? Kendini kurtaramaz. اِنْ <gülüyor> Başka artık kelimesinde, siz onlara dua etseniz, La ilaha illallah, sizin dualınızı işitmezler. Ve lewisemigou işitseler, Beste diabul, cum deste yavpleremezler. Ve o mele kıyameti ekfurone kıyamet gününde de sizi, sizin şirkinizce küfür ederler. Yani niçin bizi Allah'a ortak ettiniz, bizi de Allah'a karşı rezil ettiniz diye, siz inkar ederler. Her şeyden haberi olan Allah Celle Celaluhu gibi kimse sana haber veremez ya Muhammed sallallahu te'ala aleyhi ve sellem Ve insan Habibim sen onları görürsün ben zurun eylek, sana bakıyorlarmışım putlar, mankenler, vitrinler de. Sana ki sana bakıyorlar. halbuki görmüyorlar. Bundan bir şey istedim. Bütün tapılanlar Allah'tan gayri kendi tapanlarıyla birlikte cehenneme odun olacaklar. Stağma inne kumama tağbuddun e mindun illah hasabu cehennem. Siz ve Allah'tan başka taptıklarınız cehennem odunlarısınız. En tüm haridun. Koyunlar suya iner gibi cehenneme ineceksiniz. Levkane havl ayalet ma vreduha. Bu taptıklarınız olsaydı cehennemde ne işleri vardı? Ve külün vya kahlidun. Hepiniz orada evde kalacaksınız hiç çıkmayacaksınız. Ebu Cehil'in bir putu var dedi. Bir gün başladı konuşma dile geldi. Resulullah Efendimiz'in aleyhinde sallallahu teala aleyhi Ebu Cehil de şaşırdı. Ya dedi bu putun hiç sesi çıkmazdı. Bu şimdi başladı konuşma. Demek bunda iş varmış dedi. Benim haberim yokmuş dedi. Dedi ona bana anlatma dedi. Yarın toplayayım milleti de ona inananlara anlat da. Belki onlardan dönenler olur. Peki dedi. Ertesi gün oldu meclis kuruldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de hazır bulundu. Hadi konuş bakalım. Bir de başladı konuşma. İnne mena salemun la'abdune ve la'dur ve ilen le'abedeni dunallah. Ben bir putum dedim. Ne fayda verebilirim ne zarar verebilirim. Allah'a bırakıp da bana tapanlara yazıklar olsun. <gülüyor> Bunu deyince bu Cehil sinirlendi. Yahu dedi bu put de dün başka konuşuyordu, bugün başka konuşuyor. Lafı çevirdi dedi. Muhammed putlara da büyü yaptı dedi. Aldı kendi taptığı putun eliyle kırdı attı. Hani senin taptığın idi, niye onun dediğini dinlemedin şimdi? O ineğe tapanlar. O inek dile gelse dese ki İslam hattır. Muhammed Mustafa sallallahu sellem doğrudur. O ineği keserler ha. Taptıkları ineği niye saçmaladı diye. Kabirde yatanlar kaksa dirilseler, bu şimdikilere deseler ki siz eğri yoldasınız. Biz İslam'a karşı geldik, Kur'an'a karşı geldik, şimdi cehennemi boyladık ama siz bizim gibi olmayın, İslam'ın aleyhinde gitmeyin deseler, bu şimdikiler o kabirden kalkanlara derler ki yatın aşağıya hortlamayın, ''Boşuna yalan yanlış konuşmayın, biz rahatız.'' derler. Yani Allah'tan gayrine tapanlar aslında nefsine tapıyor. Yani canına, kendi öz nefsine istiyorsa onu yapıyor. Ama ilahsız kalmayın, boşta bulunmayın diye kendine göre bir şey bulmuş, ona tapıyorum diyor. Fakat farkındaysanız hep cansız şeylere veyahut konuşamayan şeylere akılsız şeylere tapıyorlar neden çünkü o akılsız şeyler konuşamayan şeyler onlardan bir şey isteyemiyor onların taptıkları onlara namaz kılın demiyor faiz yemeğin demiyor Efendim, zina yasaktır demiyor bunların da işine geliyor ne güzel ilahımız var diyor hiç bir şeyden haberi yok Öyle ilah olur. Sen aciz, ilahın senden beter aciz. Ama biz öyle değiliz. Biz ne kadar aciziz, ilahımız o kadar kadir. Ve kadir. Her şeye gücü yetendir. İşte biz o Allah'tan istiyoruz. Şimdi on dört secde yapmak, onun kapısına arzu hal bırakmaktır. Ondan istemektir ve mutlaka kazanmaktır. Hicad-ı Kerimesi <gülüyor> Kullarım beni hakkıyla takdir edemediler. Sitem ediyor. Ben yarattım onları, ben yaşatıyorum. Ben yediriyorum, ben içiriyorum ama benim kıymetimi bilmiyorlar. Gücümü, kuvvetimi takdir etmiyorlar. Beni tanımıyorlar. <gülüyor> nerede kafirlerin korkusu içlerine işlemiş Mevla'nın korkusu içlerinden çıkartılmış dedim size evvelce anlatmıştım efendi hazretleri bir kere kartaldan babura bineceğiz diyor sivitçinin başında gençler toplamış gidin şunlara birkaç kelam vaaz edeyim e gençler bir şey söyleyeyim size. dinleyin bakalım Birisi dedi ki, hoca işine bak, işi nedir? E, ben de dedim ki, ben işime bakıyorum, benim işim size vaaz etmek. Parklar like, kurtuluş yok. Bir tanesi dedi ki, sen biliyor musun dedi, Rusya'nın ne kadar kuvveti var. Bak şimdi, ne alakası var şimdi bu lafın? Ne zaman sakallı, sarıklı adam gördü, ona ne diyor? Sen biliyor musun diyor, Rusya'nın ne kadar gücü var diyor. O zaman 80 senesinden evvel idi, Rusya bölünmemişti. Güçlü zaman. E söyle bakayım ne kadar gücü var? Bir bombası var, ortalığı havaya uçur. Ne olacak? Tavı yerinden mi kaldıracak? Yok, tavın üstündeki tozları havaya savuracak. Ne var yani? Peki sen biliyor musun kainatı ı yaratan allah Teala'nın ne kadar kuvveti var? Yok, ben öyle bir şey duymadım. E duy o zaman. Estağzubillah ve mâ emrûnâ illâ vâhidetun Bizim işimiz Bizim emrimiz tektir, ikilenmez. Yedi kat göklerin sökülmesi şu caminin kubbesinin ya bir evin tavanının sökülmesine, yıkılmasına benzemez ha. Yedi kat gökler bu büyük şemalar sökülecek. Bunların sökülmesi yıldızların dökülmesi ne demek? Bir yıldız dünyadan ne kadar büyük? Ayın ve güneşin dürülmesi, ışıkları söndürülmesi, hepsinin efendim dökülmesi, bütün dağların yerinden kaldırılıp hallaç pamuğu gibi savrulması ve bütün denizlerin birbirine taşırtılması ve birleştirilmesi, dağlar aradan engel kalkınca suların birleşmesi, ve bütün insanların ölmesi bir anda, tekrar dirilmesi, mahşer arazisinin kurulması, bütün bu hadiseler ne kadar zaman ister? Gözünü açıp kapayacak kadar, şu kadar yapmadan olacak. Peki sen bu kuvvetin yanında Rus'un kuvvetini, Amerika'nın kuvvetini konuşmak utanmıyor musun? Onlara verilen kuvvetli Allah'tandır. وَاللّٰهُ خَلَقَكُمُ مَا تَعْمَلُونَ Sizi de yaradan Allah'tır. Yaptıklarınız da yaradan Allah'tır. Madem ki biz Allah'ın yaratığıyız, ne yapsak Allah'a mal olur. Çünkü o yarattı bizi, o akıl verdi bizi, o malzeme verdi bizi, o imkan verdi bizi. Allah hakkıyla takdir edemediler. اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌ Aziz. Şüphesiz ki Allah elbette pek kuvvetlidir, çok izzetlidir kadar sonsuz kuvveti kudretin ihayetsiz şuraya varır da durur denmez. Ve ve alâ kadir diyorsunuz. O her şeye gücü yetendir. E bunu bilen, buna inanan ondan gayrinden korkmaz. Telaş etmez. Ancak onu tanır ve takdirdir. Kur'an-ı Azimuşşan'da üç yerde böyle ayet kerime geçiyor. Bu Hac suresinde. Bir tanesi En'am suresinde. Bir tanesi Zümer suresinde. Rabbimiz Tebarek Teala sitem ediyor. Kullar beni hakkıyla takdir etmediler. Hakkıyla takdir etmek zaten kimseye nasıl değil ama. Elinden geldiği kadar bari takdir et. allah Teala en çok bilen ve bunun neticesinde ondan en çok korkan Muhammed Mustafa'dır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ne buyurdu? Subhaneke ma'budna ke hak ma'bud ey Allah'ımız biz sana hakkıyla tapamadık seni tenzih ederiz sana hakkıyla kulluk yapamadık Subhaneke ma'deke hak zikr ke ey zikr Allah'ımız biz seni hakkıyla zikredemedik ey şükronlan Allah'ımız biz sana hakkıyla şükredemedik Subhaneke ey bilinen Allah'ımız biz seni hakkıyla bilemedik o öyle buyurursa bize ne demek düşer? Ama bir de elden geldiği kadar, Kur'an-ı Kerim'in bildirdiği kadar bilmek vardır. Onu da yapamadık. <gülüyor> Sümer suresinde Ve vâ kaderullâhe hakkâ kadirihî vel erdu cemî'en tablatuhu yevmel kıyameti ve sema. Subhanahu wa taala ama Sallallahu aleyhi ve sellem. Ben öyle büyük Allah'ım ki, Celle Celle alim. Yedikat yeller, kıyamet günü benim bir tutamamdır diyor. Tutam ne demek? Mevla'nın tutamı var, şekli yok. Ama bizimkinden misal verecek. İşte sakalını şöyle tutanda ne oluyor bu? bir tutam Mevla buyuruyor ki benim kudret tutamımda yedi kat yerler bir tutamdır ve benim sağ elimde yani kudret eli vardır şekli yok yedi kat gökler dürülmüştür dürülmüş ne demek ah, şunu nasıl dürdüğüm gibi sağ elimde bunda ne zorluk var yine ben bunda zorlandım bak hareket yaptım parmaklarımı oynattım Rabbimiz bunlardan münezzehtir Yedi kat gökler, ta Amerika'nın füzeleri uçaklar, birinci kat çamağaya ulaşamadı. Tuman'da geziyorlar, bulutta geziyorlar. Buradan 500 senelik mesafede birinci kat çamağı. Her iki kat araç 500 sene. Bu yedi kat gökler, kudret elimde dürülmüştür diyor. Ya bu kuvvet sahibinin yanında sen, efendim, dinsiz kitapsızların kuvvetinden bahsetmek var değil midir, zül değil midir? Zül değil midir? Bu da ikinci ayet-i Ne anlıyorsunuz bu ayetlerden acaba? Ben şunu anlıyorum. Ne kadar darlansanız, sıkışsanız, baskı altında olsanız da benden ümidinizi kesmeyin. Duayı terk etmeyin. Ben sizi kurtarmaya güçlüyüm. He? Ben zayıf değilim, aciz değilim. Ben unutmam, şaşmam, şaşırmam, ölmem, kalmam. He? Aynı kuvvetim yerinde duruyor. işte bu kudreti ilahiyeden talep etmesini istemesini bilirsek bizim gibi zayıfları ve acizleri inşallah aziz edecek, güçlü edecek, dinimizi de dünyaya hakim edecek Allahu Teala. Allah teala. Yapmadı mı peygamberine sallallahu teala ve nimetini hatırlatmak üzere buyurü Esta'in billah vel ey sahabe-i Peygamberim'in adamları iyi düşünün. اِذَنْتُمْ قَل۪يلُمْ مُسْتَبَافُونَ فِي الْعَرْضُ Bir zaman siz yeryüzünde zayıf tutuluyordunuz, azınlıktaydınız. تِهَافُونَنْ يَتَقَطَّبَكُمُ النَّاسِ Düşmanların sizi kapmasından korkuyordunuz, yakalamasından korkuyordunuz Mekke döneminde. Ne yaptı Allah size? Fe binasri. Medine'ye sığındırdı. Ondan sonra yardımıyla destekledi. En temiz rızıklardan Entem sizi yedirdiği içirdi, nimetlerle efendim zenginleştirdi. Ya'alakum Bu ki şükredersiniz. Bize de bu nimet hatırlatılıyor. Hakikaten Müslümanlar bundan evvel çok daha büyük baskılar, zorluklar içerisindeydi, azınlık içerisindeydiler. Şimdi yine allah Teala Hazretleri bizi bu kadar güçlü etti, ekseriyette etti ve bizi fazl keremiyle te'id etti ve destekledi. Bunun tamamını ve devamını da ondan isteyeceğiz. Celle Üçüncü hadicemiz Allahu Allahu Teala azzeli yastafi seçer min el melaan ki meleklerden peygamberler seçer kimi seçti Cibril ve Mikail ve İsrafil ayi musallat ve selam ve min nas insanlardan da peygamberler seçer işte Nuh Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam ve Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve nebiyen, seçilmişlerdi. Kimse buna itiraz edemez. Ne dedi kafirler? Mekke'de, Taif'te iki tane zengin ağa dururken bu peygamberlik bula bula Ebu Talib'in yetimini mi buldu dediler tövbe ya. Mevladın Ebu'l-Allahu Alemu Haysi ve Teala Risalete Ben elçiliğimi kime vereceğimi en iyi bilenim. Kimseye sormuyor. Bu futbol takımı başkanlığı değil ki parayı bastıran kazansın. Bu benim elçiliğimdir dilediğime veririm. İnnallâhe semî'un basîr Allah-u Teala Hazretleri Ziyade eşiden hakkıyla görendir. Bizi de duyuyor şimdi, bizi de görüyor. Allah Teala hep razı olduğu yerlerde görülmemizi nasip eylesin. Hadi billah. Yalemu ma beyne eydihim ve ma khalfuh. Allah celalühu kullarının önlerini bilir, arkalarını bilir. Geçmişlerini bilir, geleceklerini bilir. Olmuşları bilir, olacakları bilir. Var mı onun gibi daha? Kim biliyor bir dakika sonra ne olacak? Dünyanın kralı olsam, ağası paşası olsam bir saniye sonra ne olacak? Kim ölecek, kim kalacak, zelcele mi olacak? Hiç Evet. Mevla bir vuruyor sallıyor, yerin dibine geçiriyor. Ondan sonra rasathaneler açıklıyor. Diyorlar ki işte 90 saniye sürdü. 6 virgül kuvvetinde oldu. E o olduktan sonra onu nenem de bilir. Zaten başlamadan evvel efendim eşekler bizden evvel kaçıyor. Hayvanlar insanlardan evvel sezinliyor ve kaçıyor. Senin hünerin nerede? Temel ki sağlam yerdeydi. Sallanmadı ki ölç ölçtü. Onu da sallasın öyle. Onun da ölçüm aletleri bozulur. Nereye ölçecek? Öyle bir Rabbimiz var ki bundan sonra kıyamete kadar ne olacak? Sonsuza kadar ne olacağını biliyor. Çünkü o yazdı. Ela ya'lemu maqal. Yaradan bilmez mi? O zaman onun ilmine havale edelim. Ve illallahi turja'ul Bütün işler ancak Allah'a döndürülür. Celleşanihu celle, celle celaluhu. Herkes merak ediyor bu işlerin sonu ne olacak? Ya ne olacak? İşte olacak olanı Rabbimiz Kur'an'ında ve Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem hadis-i şeriflerinde beyan etti. Bundan sonra Allah'ımızın dini İslam'ı gün be gün ilerleyecektir. Görüyorsunuz. İngiltere'nin sokaklarında namaz kılan cemaat sığmıyor. Bütün dünyada İslam hızla artıyor. Amerika'da Müslümanlar gün be gün artıyor, Sibirya'da bile Müslümanlar artıyor. Bütün dünya İslam'a doğru Efendim kusursuyor. Ama bunun tamamlanması Hazreti Mehdi zamanında olacak. İsa Hz. indiğinde İslam dünya hakim olacak, bir kafir kalmayacak. Dünya Adem babamızın zamanı gibi çok bereketli olacak. Bir nar on kişiyi doyuracak. Bir salgı müzüm yemekle bitmeyecek. Dünya aynı Adem Aleyhisselam zamanındaki gibi bereketini yeniden bulacak. O zamanlar önümüzdedir. Düzülü Mesih Risalem'de 5. Risaledir. Bu hadis-i şerifler zikredilmiştir ama siz kastı okumaktan vakit bulamadınız onu okuma. Hepsini yazdı orada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bildirdi bizi. Ne olacak? Ne olacak? Şimdi gaybe Allah bilir ama Celle Celle yakın bir tarih içerisinde Amerika dağılacak. Çünkü Rusya nasıl parçalandıysa Amerika'nın da akıbeti aynıdır. 30 sene evvel deselerdi ki Rusya bu hale düşecek kimse inanmazdı. Bak şimdi dişi çıkmış canavara döndü. Haram parça oldu. Afganistan ona mezar oldu. Kızıl Ordu dağıldı. Ondan sonra şurada 2 milyon Çeçenistan'dan baş edemedi. 2000 tane Çeçen, efendim, Rus ordusunu perişan etti. Bugün Rusya onlara tazminat ödüyor. 200 milyon insan baş demedi. Şimdi bundan sonra inşallah... Amerika kafiri de bu zulümle bu kadar yaşayamaz, bütün dünya Müslümanlarının kanını emiyor ve ipini Yahudinin eline vermiş geziyor. Yahudi bunları yönetiyor ve idare ediyor. Yakında allah Teala azetleri Yahudilere en şiddetli azapları tattıracakları musallat edeceğini vaat ediyor. وَالْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدٰوَةَ وَالْمَغْضَىٰ اِلٰيهُمُ kıyame. Kıyamet gününe kadar Yahudi ve Hristiyanlar arasında ve Hristiyan grupları arasında kin ve nefreti sokacağını da Allah söz veriyor. İnşallah birlikleri bozulacak, kin ve nefretleri yeniden belirecek ve birbirine düşecekler. <gülüyor> Yahudiler ne zaman bir ateş yaksalar Allah o ateşi söndürür. İşte bu Irak meselesinde de bu ateşi Yahudi yakmıştır. Planı o yapmıştır. Büyük İsrail devletini kurmak için. Bizim de ta Urfa'ya kadar memleketimizi vatanımızı da istila etmek için bu planları uyguluyor. Allah fırsat vermesin. Vatanımızı böldürmesin fazil giremiyle. İşte bu ateşi de Allah yine söndürdü. Elhamdülillah kafirler mahcup oldu Rabbim döndürdü. Ve döndürecek. Tarihini biz bilemeyiz ama belki 25 sene olabilir böyle bir müddet zarfı içerisinde Amerika tamamen inşallah gücün kuvvetini kaybederek efendim, bu tabi bir e, istatistiktir, bir araştırmadır ama zamanı geldiğinde Rabbimiz bunu gerçekleştirecektir. Onu Allah bilir. Ama olacağı budur, başka olacağı... Ondan sonra dedim dünyada bir kafir kalmayacak 40 sene dünyada sadece Müslümanlar yaşayacak. İsa Aleyhisselam vefat ettikten sonra yerine bir halife seçilecek Mukad isimli o da 3-4 sene ümmeti idare edecek o da vefat edecek. Onun ardından kıyamet çok yaklaşmış olacak. Yani bir insanın atının yavrusu olsa tayı Artık o dünden sonra o tay büyük de o tişi ona binmek nasip olmayacak yani. O kadar yaklaştı kıyamet. Kıyamet yaklaşacak. Kıyamet Müslümanların üzerine kopmayacak. Ancak en şerlilerin üstüne kopacak. Levac usha tilal ashbanin nas. Bu hadisinde ne lat usha hatta yqalif al-ardi Allah Allah. Allah dendikçe yeryüzünde kıyamet kopmayacak. Bir tane Allah diyeni Rabbim bekleyecek. O ölmeden gökleri yere indirmeyecek. Allah diyenin o kadar hatırı var. Onun için siz şu namazlarda şu cemaatlerde buluşanlar bu dünyanın yaşamasına vesilesiniz. Ama bu kafirler sizi dağıtmak isterler. Bilmezler oturdukları dalı keserler. Bu namaz kılanlar dua banlar olmasa bir nefes alamayacak. Kalkmışlar Müslümanların kökünü kurutacağız. O zaman senin de kökün kurudu zaten. Müslüman olmadı mı sen? Nasıl yaşayacaksın? Sen? <gülüyor> Allah bir kısmının ile bir kısmının şerrini defetmeseydi nefese dedi. Yeryüzü fesada giderdi. Mahv perişan olurdu. Karıncalar da yaşayamazdı. İnsanların günahları değil insanları, bütün canlıları yok etmeye yeterdi. Lakin Allah alemlere iyilik sahibidir Lütf ediyor, yaşatıyor Müslümanlar hürmetine göz açtırıyor nefes aldırıyor Celle Şanuhu ve Celle Celaluhu ondan sonra bir rüzgar esecek Yemen tarafından bütün Müslümanların koltuk altından girerek canlarını bir anda alacak bütün Müslümanlar bir kişi ölür gibi ölecek başka kimse kalmayacak ondan sonra yeryüzü sırf yine kafirlere kalacak öyle şerli insanlar ki eşekler gibi sokaklarda çiftleşecekler bütün insanlar sokaklarda alenen birleşecekler işte o zaman geldi kıyamet onların kafasına kopacak yeniden mahşer razı kurulacak bütün insanlar kabirlerden kalkacak elli bin sene hesap sürecek hey, muhasebe muhakeme bu insanlar hiç düşündükleri yok. Rastgele yaşıyor. <gülüyor> La teculu kadem ibni adamu yevmel kıyamet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki kıyamet günü insanın ayakları yerinden oynamayacak. Kazık gibi çivili kalacak. Güneş tam boy yaklaşmış avizenin yerine gelmiş. İnsanlar ter göllerine batmış. Hatta yüz elan erbain dört şeyin cevabını vermeden adım atamayacak. Şu dört şeyin cevabını hazır ettiniz? Birincisi Ömrünü nerede harcadın? Bak şu yaşa geldiniz Nerede harcadınız bu ömrü siz? Camide mi? tekkede mi? Medrese mi? Yoksa kahvede mi? Meyhanede mi? Bu yaşa kadar nerede geldiniz? Geçmişinizi düşünürseniz Çoğunuzun sicili bozuk e Onu temizlettiniz Sildirdiniz mi? Sildirdiniz mi? Hocam nasıl silinecek? Çok kolay mı? Şurada bir ilim meclisinde, zikir meclisinde oturdunuz ya. Hadiselerde gördüm ki bir ilim meclisi bundan evvel bulunulan 70 tane günah meclisine kefaret. E sen eğer ki o kadar kötü meclislerde oturdunsa, iyi meclislerde de o kadar az bulundunsa ki, Mevla bir tane eylen, 70 taneyi sildirdiği halde, yine sen amel defterinde o kötü meclisler çok yazıldıysa, sen helak oldun. Bu sorulacak. Ömrünü nerede harcadın? Gel şimdi tövbe et. Şu anda bu gece kalk. İki rekat namaz, abdest ab ab ab ab taze abdest iki rekat tevbe namazı kıl, peşinden Rabbine yalvar. Hangi günahlarım var? Allah ile aranda dedi ki ya Rabbi bu günahlara bir daha yapmamak üzere karar veriyorum, sana söz veriyorum desen Hadislerde i ki bu kulu affetmek Allah üzerine hak olur. Oturduğu yerden kalkmadan ah olur. E peki niye bunu yapmıyorsun, bu hesabı burada düzeltmiyorsun, yarın ahirette bu hesap nasıl düzelecekler? Ümrünü nerede harcadın? İyi düşün bunu. 60-70 sene yaşadın, bu nefesleri nerede, ne yolda aldın verdin? Ne yollara yürüdün, gezdin? Hey gidi hey. şarkılarla, türkülerle, filmlerle, fuzuli yalan dolan haberlerle bir ömür sermayesi tükendi gitti. Bir daha bulunur mu bu? Bunun cevabını vereceksin, hazır ol. Ama Mevlana kadar kolay etti. Şimdi yaşarken bu iş temizlenebilir. Bu dosya temizlenebilir. Rabbimiz mağfiret eder. Şimdi Zülkade ayına girdik. Zülkade ayı haram ayların birincisidir. Sene 12 aydır, 4 tanesi haram aydır. Haram demek hürmetli Allah bunlara değer verdi. Cellesi. Nasıl Kabe'yi harem-i şerif ilan etti? Bu ayları da haram ayı ilan etti. Bunların üçü beş beşe birisi tek... Peş olanlar Zülkade, Zülhicce, Muharrem-i Şerif bu içine bulunduğumuz ay on birinci ay. Zülhicce ayı sekizi terviye günü, dokuzu harefe günü, onuncu gün kurban bayramı günü olan hacaydır ayıdır on ikinci ay. Ondan sonra Muharrem-i Şerif onuncu günü aşuredir, o da birinci ay. Üç ay peş pece. Bir de tek var o da Recep-i Şerif. Bunlar haram aylardır. Bunda günahlar kat kattır. Ve halkeddin kayım işte bu dost doğru hesaptır. Allah'ın şaşmaz bozulmaz düzenidir. Bu ayları böyle sistemledi. <gülüyor> Sakın bu aylarda nefislerinize zulmetmeyin. Günah işleyen kendine yazık ediyor. Şu mübarek haram ayda. İş içen, kumar oynayan, şarkı türkü dinleyen, namiharama e bakan, efendim ne gibidir? Aynı Kabe'yi i Muazzama işlemiş gibidir. Haram aylar girmiştir. Siz, haberiniz olmadı mı hiç? Üç ay beş beşi. Ya hoca efendi zaten 3 ay buradan, Recep Şaban Ramazan 3 ayda oradan, 6 ay zaten günah işlemeye vakit kalmadı be. Ya işleme. Bütün aylar Allah'ın değil midir? Bütün saatler Allah'ın değil midir? Sen Allah'ın değil misin geleceğin? Ne işin var ona isyan etmekle ömür geçiriyorsun? Bu ömrü nerede harcadın sorulmayacak mısın? Hitapta geçirsene, ebedi ahiretini kazansana. Ona göre nefislerize zulmetmeyin. Bir vakit namazı kaçıran 80 sene cehennem hak eder. Bunu dünyanın yavru toplansa sana yapamaz. Sen yaparsın kendine bu zararı. Yazık edersin. Sakın daha mahreme, bakma, göz atma. Kudurretle sebep gafletle yatma. He. Dikkat et. Mevla'nın sınırları var. Bu sınırları geçme. Ya kırmızı ışıkta duruyorsun Allah'ın hududunda durmuyorsun sen Allah'ı hiç mi tanımıyorsun hiç mi saymıyorsun hiç mi korkmuyorsun o Allah'tan üzerinizde yazıcı melekler var koruyucu melekler var <gülüyor> ne yapıyorsanız biliyorlar niye onları cesaba katmıyorsun 5 yaşında çocuktan utanıyorsun o meleklerden utanmıyorsun onlar senden ayrılmıyorlar ne yaparsan yazıyorlar bir insan içine çıkacağın vakit soğan, sarımsak yemiyorsun, ağzım kokar da ayıp olur, eziyet olur. Niye o melekleri hesaba katmıyorsun? Onlar da eziyet duyuyorlar. Senin yediğinden rahatsız oluyorlar. Her şey hesap. Ama nerede bizde o hesap? <gülüyor> Mevla zaten en büyük şahidimiz. Nerede olsak bizimle beraber? وَهُوْ <gülüyor> مَاكُمْ Nerede olursanız o Allah sizinle beraberdir. Gecenin karanlığında, organ altında, yalnız başına denada, yerin dibinde, efendim mağaralarda, havada, denizin dibinde. Onun görmediği bir yer var mıdır Celle Celaluhu? Niye onu hesaba katmıyorsun? Bazı kere arabayla yollarda giderken, işte geç kalıyoruz, yollarda tıkanıyoruz, vaktimiz de yetişmiyor... Biraz hızlı geliyoruz. Acele ediyoruz da. Bakıyorum kırmızı ışık yanıyor ama... Sağa sola da bakınca kimse yok. Ya geç bari. Diyorum bakıyorum. Bazı beni dinliyorlar, geçiyorlar. Bazı da dinlemiyorlar. Duruyorlar bizim arkadaşlar. Niye durdun diyorum. İleriye gösteriyor. Bak mavi ışık dönüyor diyor orada. Ne olacak? E cezalar çok arttı. 6 milyon, 7 milyon, 9 milyon. Ya... Nasıl onu sayıyorsun, yakalar beni diye korkuyorsun ama oradan çıplak bir karı geçerken bakıyorsun. Niye? Polis durdurmuyor ki gel bakalım karıya baktın dokuz milyon dese ödün kopar bakarken önce mavi uşağa bakarsın. Ya hiç mi Allah'a hesaba katmasın ya? <gülüyor> <gülüyor> Yapma etme yazık edersin. Bu nerede harcadın? Bunu sana soracaklar. Cevabını vermeden ayağını oynatmayacaklar böyle. Bu ne kadar zor bir Yaslanmak yok. Elin ayağını uzatmak yok. Kıpırdamak yok. Hareket yapmak yok. Yürümek yok. Alışmışsın dünyada Sarı Cizmel'in memeda gibi gezmeye. Durmak ne kadar zordur ya. 50.000 bin sene durulur mu bir yerde? Elli bin sene. 5000 bin demiyor. Kur'an-ı Kerim es-tahidun la kana yev min elfe sene. Allah'ın kelamı bu ya. Elli bin sene... Ya gelin şu hesabı hazırlayalım ya. Telbe edelim, silvar edelim, sildirelim. Bu aylara girdik, haram aylarda. Günahlar kat kat artırıldı, selaplar kat kat yazılıyor. Şimdi haram ayların orucu başladı. Bu Perşembe. Perşembe, Cuma, Cumartesi'leri üç gün, beş beşe tutana dokuz yüz sene ibadet yazılıyor. Haram ay orucu. Üç ay beş beşe var. Her Perşembe, Cuma, Cumartesi buyur, kazan. İkinci soru var Şebabi. Fi Gençliğini nerede çürüttün? Ömrünü soruyorlar, bir de gençliğini soruyorlar. 30'a kadar gençlik çağıdır. Bu yaşta olanlar, bu yaştan aşağı olanlar iyi düşünsünler. O gençlik sorulacaktır. 60-70 yaşında olanlara da sorulacak ama onlar treni kaçırdı şimdi. Ta nasıl geriye dönecek de gençliğini düzeltecek? Ama genç olanlar bu fırsatı kaçırmadılar. Henüz fırsat ellerindedir. Gençliğini nerede çürüttün? Maçlarda, statlarda, stadyumlarda yazıklar olsun. Gece yarılarına kadar bunları havaların, civaların peşinde dolaşırlar. Gençliğin azmini, şuurunu, gayretini, kuvvetini, hırsını bütün hava peşinde koşturarak Allah. İşleri, güçleri kaç kaç. Yahu kaç kaç olsun sana ne bundan kardeşim? Üç sıfır yendin, cebinde ne var? Üç sıfır yenildin, ne zoranın var Ya Ne karın var, ne zoranın var? Yine de zinadan, içkiden, kumardan ehvendir. Öbürleri hepten haramda iştigaldir ama yine de bunda da büyük zarar vardır. Neden? <gülüyor> ''Bir insanın güzel Müslüman olmasının alameti dünyasına ahirene yaramayan işleri terk etmesidir.'' Ne istesin? Şu anda ne istesin? Allah'ın ayetlerini, Habibin hadislerini dinlemektesin. Anla ki Allah seni seviyor şu anda senden razıdır ve sana yönelmiş. Ama bir de bak ki neredesin? Çalgı dinlemektesin. Neredesin? Futbol seyretmektesin. Neredesin? Kıybet meclisdesin. Anla ki Allah senden yüz çevirmiş ya. E peki yetmedi mi sana Allah senden iraz etmesi? Niye vazgeçiremedi seni? Bu gençlik nerede çürüdüldü bunu soracaklar. İnşallah zararın neresinden dönersek kârdır kabilinden. Allah'ın bundan sonra kalan ömrümüzü yolunda geçirenlerden eylesin. Bundan evveline de silgi çekenlerden eylesin. Sildirmek kolay şimdi. Ahirette yok. Bölsen şimdi bundan sonra bir tövbe nasip olmazdı. Halbuki şimdi gece yatarken yastığa uzansan... أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظ۪يمَ الَّذ۪ي لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوْ الْحَيَّ الْقَيُومَ وَتُغْقُلِهُ Üç kere dese diyor denizlerin köpüklerinden fazla günahı affolacak diyor. E şunu bile beceremedin ya. Allah'ımız bu kadar kolay etti. Sen niye böyle akırı gittin? Üçüncüsü ve ammalihi malından soracaklar himmet tesebehu ve nereden kazandın nereye harcadın <gülüyor> ya sen hesap ettin bunu yok hoca efendi benim için fark etmiyor helal haram ver Allah senin kulun yer Allah olmadı nereden kazandın bunu rüşvetten faizden mi haramdan mı ya ne kadar acayip zulümler yaparaktan para kazanıyorlar ya rabbel alemin ne zalimlikler, ne hainlikler. Adama gidiyor diyor sana şu kadar şüphet vereyim. Şu adamın arazisini diyor yeşil alan göster. Tövbe yarabbim ya. Rabbi. Hadi ondan sonra bir de bakıyorsun kaç tane fakir bu apar topar, çık buradan. Ne oldu? Burası yeşil alan oldu. İstimlat. Eee herife verdiler bir milyarlık göre elli milyon para. Attılar adamları dışarı ondan sonra biraz geçmeden karar değişti efendim. Burası şimdi felancalara verilecek de bir otel olacak hadi bakalım şimdi böyle yapıyorlar ha hep böyle yapıyorlar fakir vukarayı sürüyorlar yuvalarından ondan sonra zenginlere peş peşe çekiyorlar Öyle mühim yerlere belediyelerde yazıyordu bazılarını er Rashi vel mürteşîfin ne yap rüşvet alan da veren de ateştedir Bunun, bu hadis kimilerin işine gelmedi geldi ne dedi bunu indir aşağı e, niye indireyim bu bana dokunuyor dedi hadis koyacaksan dedi şunu koy ben zaafetümün el iman temizlik imandandır dedi o hadis dokunmuyor bana dedi süpür de süpür dedi var ama bu hadisi koyamazsın diyor ya yiyice gerip bu hadis oldu şimdi orada rezil oluyor onun için nereden kazandın bir baksana yok nereye harcadın yarabbim sana ne canım helaldan harcadım nereye helaldan kazandın mı onun hesabını verdin mi verdin Tamam, et, nereye harcadı bu ne soruyorsun? Olmaz, mevlabin nereye harcadığını da hesabını vereceksin. Helaldan kazandın, alın teriyle nereye harcadın? Zina'da karılara harcadın. Huu. Oldu mu şimdi bu? Nereden kazandın? Helaldan. E nereye harcadın? İslamın aleyinde yazan gazetelere. Bunlar hep sorulur. Bu Müslümanlar kadar en ayıta var mı? Şimdi. Bakarsın ki yarın bir haber çıktı. Falan gazetede Müslümanların aleyhinde şu yazıyor. Mesela diyelim ki benim aleyhimde ya bir yazı yaz. Hemen hepiniz alırsınız onu. Hocanın aleyhinde ne yaz. E, siz ahmak mısınız? Niye alıyorsunuz o pis gazeteyi? E seni merak ettik. Beni ne merak ediyorsun sen? O zaten onu niye yazdı? Tıraçım artsın diye. Bir de bakacak ki yarın hakikaten bugün 50 bin fazla sattık. Daha beden yazayım da yarın daha iyi satılsın. O kadar enayi olur mu? %95'i Müslümanım diyor İslam'ın, Müslümanlığın icatlarının aleyhinde faaliyet gösteren, yazı yazan matbuat bu memlekette su gibi satılıyor. Ya bu millet dedikleri gibi Müslüman değil, doğru Müslüman değil ya da bu Müslümanların aklı yok. Gidiyorlar, bunları alıyorlar. Ya bu parayı nereye verdin Allah sormayacak mı sana ki benim dinimin aleyhinde yazana verdin bu parayı? bunun hesabını vereceksin elli bin sene niye sürecek hesap şimdi anladın mı nereden kazandın ayrı sor nereye harcadın ayrı sor hepsi cevap ister dördüncü an ilmihi ma da emile bihi ilminle ne amel ettin bildiğinle ne hareket ettin ne yaptın bunu da soracaklar sana bilmedi mi namaz farz bildin kıldın mı beş vakit kılmadın zekat farz bildin mi Efendim verdin mi? haram bildin mi? Bildin. Ne yaptın? He? Rüşvet haram bildin. Ne yaptın? Bu bildiğinden ne amel ettiğin sorulacak. Sen de şimdi diyorsun ki hoca efendi işte ben de onun için pek sohbetlere gelmek istemiyorum. Öğrendikçe başıma iş açılacak. Ya sen bilmesen de o iş paçını açıldı zaten. Sen ki yaradıldın, yakayı ele verdin. Şimdi ya doğru Müslüman olarak yaşayacaksın ya da cehennemi boylayacaksın. Daha bilmedim, duymadım özür yok. Bu neye benzer? Bazı hasta insanlar ne diyorlar? Adama diyorlar ki ya gel seni doktora götüreyim. Çakap yaptırayım diyorlar. Bazı insanlar babalarına, annelerine falan onlar da diyorlar ki ya doktora gitmeyelim. Gitsem şimdi 40 tane hastalık çıkaracağım. On diyorlar ben doktora gitmeyeyim anladık ama doktor sana yalandan hastalık uydurmayacak içinde varsa bir şey dışarı çıkaracak Ya böyle gitsin gittiği kadar gitsin gidiyor gidiyor gidiyor o sonra damarı tıkandı nefesi tıkandı yürüyemez yiyemez yiyemez hadi şimdi doktora gidelim gidiyor doktora doktor doktor beydi ne var ne yok vaziyet diyor ki erken teşhis olsaydı ilacı vardı ama şimdi geç kaldı her tarafı sardı e şimdi ne dersin bana ne yiyeyim doktor diyor ne yersen ye diyor artık <gülüyor> bitti zaten ne perizin vakti kaldı ne ilacın çaresi kaldı şimdi bunlar dünyada hiç Kuran duymayacaklar hadis dinlemeyecekler sohbete gelmeyecekler hiç abinin kapısından önünden şöyle öyle geçecekler içeride ne var kim ne söylüyor bana ne canım duymayım Tay ondan sonra ahirette muhasebe muhakeme e ya Rabbi ben zaten o işleri hiç bilmiyordum ki bilmiyordun ama niye öğrenmediğin sorulacaksın e anam babam bana öğretmedi peki anası babası çocukken ölenler var yetim kalanlar var anası babası ona bir şey öğretmedi peki kazanmayı nereden öğrendi o? erkek olduğunu nereden öğrendi evlenmeyi nereden öğrendi ne kadar yetim öksüzler vardır he nereden öğrendi dünyanın kendi zararını Anam babanı öğretmese bile sen öğrenmek zorundasın Arayacaksın, araştıracaksın. Bu dünyanın yemesini, içmesini de niye ebedi edin yemesini, içmesini bilmedin? Sonsuz hayat vardır. Hiçbir duyma. Bu soruların cevabı verilmeden ayağın oynamaz. Kıpırdayamazsın böyle. Yerinde olduğun gibi kalırsın. Hey gidin Müslümanla. Şimdi buradan çıkarsın. Rahat rahat dolaşırsın. İzmit çarşısında. Ama bir gün gelir bağlanırsın. Estaizu billah. Ühşürüllezine zonemu ve ezva O kafirleri, o kafirleri karılarını da beraber, kambersiz düğün olmaz kokanalar da var, kokanalar onlar da beraber ve benden başka taptıklarını sevk edin, haşt edin Mevla buyuruyor, cehennem yolunu onlara gösterin ve onları durdurun onlar sorumludurlar dünyada sorumsuzca yaşadılar ama şimdi sorulacaklar Mevla bir önüne defter açacak, bu senin kitabındır, bunu sen yazdırdın buyuracak. Okuma yazma bilmeyen adam bile kaç yıl kitap yazdırmış beleklere. Çünkü her yaptığın yazılıyor, oldu bir dosya. Açtılar önüne, oku bakayım. Ne yaptın bunda ne yazıldı? Bir de Rabbim yanında bu Kur'an-ı Azimüşşan'ı koyacak. Ne buyuracak? Bu da benim kitabım. Bu senin defterin, bu da benim kitabım. E şimdi ne yapacaksın? Benim kitabıma bak bakalım senin yaptıklarının bunda yeri var mı? Buna uygun mu değil mi? Ona göre hesabını yap, yolunu tut. Ya Rabbi ben okuma bilmiyorum. Kurtaracak mısın zannet? Anasından doğan çocuk hangi mektepten mezun oldu da iki yaşında konuştu? Mevla okutuyor, öğretiyor çocuğa. O anda herkese okutacak, öğretecek. Oku bakalım. Ya senin defterinde ne var? İş giymiş, kumar oynamış, sinah etmiş. Benim kitabımda ne var? Bunu yapanların yeri ateştir. Uydu mu şimdi? Ya Rabbi sen öyle yazdıramaz senin kitabında. Bizim dünya düzenimizde bunlar serbestti. Cezası yoktu. Ha! <gülüyor> ben senin uydurduğun düzene göre muamele etmeyeceğim ki sana. indirdiğim kitabımla yargılayacağım seni Allah buyuruyor. Benim kitabım geçerli. Senin uydurduğun değil. Selbesetmişler, içki, kumar, zina, her gel istediği gibi günahlara dalmış. Ceza yazanda yok bir şey diyor. Ama bak Allah'ın kitabı burada duruyor. Kanunları değişmez. وَاِلَى اللّٰهِ Onun için bütün işler ancak Allah'a döndürülür. Niçin Allah peşin ceza vermiyor? Hemen belasını vermiyor diyelim Çünkü kaçıracağından korkmuyor. Kim acele yakalar ceza verir? Kaçıracağından korkar. Mevla buyuruyor ki, iplerini uzun bıraktım ama onlar kendilerini ipsiz zannettiler. Dolansınlar bakalım. Nasıl olsa sonunda bana dönecekler. Ya يَا amenu sırayla okuyorum size bir sahife istiharemde gelen sahife bunda çok manalar vaazler nasihatler var size alırsanız inşallah ey iman etmiş kullar irka edin benim huzurumda eğilin Bastu du secdedin, anladığınızı topraklara sürün. Şimdi secde edeceğiz inşallah. Bağbudu Rabbikum Rabb'inize kulluk edin. Sizi yaradan, yaşadan bir damla sudan bu boya getiren Allah'ınıza ibadet edin. Befelül khair <gülüyor> ala tuflihun. Bütün hayırları yapın. Bir hayır geri bırakmayın. Umulur ki felah bulursunuz, kurtulursunuz. Şimdi rükû etmenin zamanıdır. Secde etmenin zamanıdır. Yarın ahirette çok istersin eğilmeyi ama müsaade etmezler. Ne la Estağfirullah. <gülüyor> Cehenneme gidenler için bunlara dünyada Allah'ın huzurunda rükû edin, eğilin denildiği zamanda hiç eğilmezlerdi. Aman yarabbim. Biz eğiliyoruz elhamdülillah. Yarın ahirette Mevla edecek. Herkes bana secde etsin buyuracak. Bütün kafirler, münafıklar da aman bir secde yapabilsek de paçayı kurtarırdık diye. Secde etmeye yeltenecek ama heyha. Dünyada secde edenlere nasip olacak secde yapmak. Dünyada secde etmeyenlerin belinin kemiği demir gibi kaskatı kesilecek. Asla eylemeyecek. Öyle kaldı havada. Secde edenler, dünyada secde edenler o mahşer meydanında hepsi secde ettiler Allah'a, öbürleri sap gibi kaldı havada. Ama ne kadar rezillik oluyor biliyor musun? Orada secde etmemek, at beni cehenneme demek yani. E niye dünyada eğilmedin Allah? <gülüyor> Rabbimiz buyuruyor: "Seydu <"Esta> billah, yemme yukşef an saqi ve sujudi fe la yastati" Qaşıgatın abicarı them terhahum zillah. Fakat kânu yudgaun eyla sijud O kıyamet koptuğu zaman insanlar secdeye çağrılacak ama güçleri yetmeyecek, belleri eğilmeyecek. O zaman gözleri kamaçacak, korkacak, onları zillet ve hakirlik kaplayacak. Mevla böyle ki belleri sabasalam oynarken secdeye davet olunuyorlardı. Niçin etmiyorlardı? Hadi bakalım işten geçti. Son ayet iyi dinleyin. Ne büyük ayetleri iyi dinleyin. Bunda böyle bir hadi mi istimulunmamış? Ve <Sessizlik> cahidu villahi Kulların Allah yolunda, Allah'ın zatı uğrunda. iyi dinleyin. Bazı ayetlerde ne buyuruyor? Ve cahidu fi sevîlillâh. Allah'ın yolunda dinini yaşatmak için, yüceltmek için cihad edin. Bu ayette ne buyuruyor? Ve cahidu fîllâh. Allah'ın öz zatı uğrunda cihad edin. Yani onu sevdiğiniz için, onu saydığınız için, ondan korktuğunuz için... Ne kadar hakkı cihalihi hakkı ilah Cihat ne demektir? Bugünün cihadı eftalül cihad, elâmro bil ma'roof ve nehjü anil minkar. Cihadın en üstünü ilim emretmek kötülükten nehyetmektir Namaz kılmayana namaz kıl demek, açık gecene örtün demek, içki içene içme demek. İşte yapacağın en büyük cihat ve gayret en büyük hizmettir Yoksa bütün millet Müslümanım diyor. Ama dinini bilmiyor. Hakkıyla cihad edin ne demek? Dinimi hakkıyla davet edin ve hizmet edin. Yani bir insanın 100 derece kuvveti varsa, 99'unu Allah'ın yolunda kalırsa, birini bıraksa hakkıyla cihad etmiş olmadı. Görüyor musun? Siz şimdi iyi bir düşünün bakalım. Allah size ne kadar kuvvet, imkan, fırsat verdi? Efendim siz bütün kuvvetinizi Allah'ın dinine insanları davet etmekte kullanıyor musunuz? Kullanmıyor musunuz? Ben diyemiyorum ki %100 kuvvetimi Allah'ın yolla harcayalım diyemem. Eksik. Siz de diyemezsiniz zannedersem. Peki ne bekliyorsunuz hala? Şu dinimizin İslam'ın dünyaya yayılması için, bu kadar insanların cehennemden kurtulması için seferberlik yapma vaktiniz yanaşmadı mı da? <Gülüyor> Allah seçti sizi 6 milyar, 7 milyar insan içinden. Kime nasip etti bu cemaatler? Size nasip etti. O zaman siz seçilmişsiniz. Bir kardeşimiz zuhuratta gördü ki sohbetin kapısında uzun boyun uzatlar duruyor. Her geleni almıyor. Diyorlar biz buraya herkesi kabul etmiyoruz. Niçin çokları çağrılıyor çağrılıyor da bir kere gelemiyor da size nasip oluyor? O seçti sizi. O seçti sizi. Semaa <gülüyor> aleyküm fi'd-din min arad. Dinde size güçlük çıkartmadı. Ne kadar kolay etti. 5 yaşında çocuk şu İslam'ı ediyebiliyor. 5 yaşında çocuk 5 vakit namaz kılabiliyor. 7 yaşında çocuk oruç tutabiliyor. 70 yaşına geldin hala İslam'ı yaşayamıyorsun ya. Millete <Gülüyor> <gülüyor> bikum İbrahim. Babanız İbrahim'in dinine uyun. Hangi milletteniz? Milleti İbrahim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem babası İbrahim Aleyhisselam'ın dini üzere gönderin. Ama onun dini son din en mükemmel. وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِم۪ينَ kabul ve هَادًا O Allah size Müslüman ismi taktı. Müslim demek Allah'a teslim olan demektir. Varını yoğunu Allah'a veren demektir. Dikkat edin. Bu isme layık olur. Bu isimle müsemma olur. İbrahim Aleyhisselam gibi... Ne yaptı? Malını misafirlere Allah yolunda taktı. Canını Nemrud'un ateşine Allah için kurban verdi. Efendim oğlu İsmail Aleyhisselam'a Allah için yatırdı kesmeye kurban etmeye. Hey, Giddi İbrahim Aleyhisselam. Nerede o teslim yetmiş? 80 yaşında Mevla sünnet dol buyurduğunda destereyle sünnet oldu. Ya, teslim odur. <gülüyor> Ey İbrahim teslim ol. Deyince Allah buyurdu ki Ya Rabbi ben alemlerin Rabbine teslim oldum. Ama teslim oldum, Müslüman oldum deyince malını canını ver dediklerinde vermek lazımdır. Nerede biz de o teslimiyet? Rabbim şu İslam'ın hakikatına erenlerden eylesin. İsmi Müslüman olup kendi bu yolda olmamaktan muhafaza eylesin. Hakikatiyle tahakkuk edenlerden eylesin. Bundan evvel Tevrat'ta, İncil'de, Zebur'da ve Fiyadâ bu Kur'an'da Allah size Müslüman ismi taktı. Şerefinizi bilin, İslam'dan taviz vermeyin. Yekûnen Resûlü şehîden aleykum. Neticede o Muhammed Mustafa size şahit olacak. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Şimdi şahittir size. Şimdi o Resulullah haberdardır sizin bu meclisinizde. Sabah akşam arz ediliyor amelleriniz ona. Ve tekûnûşu edâlel-nâs. Siz de bütün insanlara şahitlik yapacaksınız. Geçmiş ümmetlerin halise okundu. Nuh aleyhisselamın ümmeti. Musa aleyhisselamın ümmeti. İsa aleyhisselamın ümmeti nasıl helak oldu? Efendim... Nasıl inkar ettiler azap olundularsa hepsi size okundu. Şimdi siz bu Kur'an'ı bildiğiniz için geçmiş ümmetlere şahit olacaksınız. Ey Muhammed Mustafa'mın ümmetleri sallallahu aleyhi ve sellem. Çok büyük makamdasınız. Küntüm hayrol ümmetini hureyetin İnsanların faydası için yaratılan dünyaya çıkarılan ümmetlerin en hayırlısısınız. En büyük peygambere ümmet oldunuz ama kıymetini bilmezseniz mahvolursunuz. Ne işiniz var yavdu Hristiyanların peşinde? Ne işiniz var dinsiz kitapsızlarla dostlukta? Son cümleleri alıyoruz. Dikkatle dinlerseniz son cümlelerde çok büyük müjdeler var. Fakîmussala <gülüyor> Öyleyse beş vakit namazı dost doğru kılın. Camide cemaatle, tadil erkan ile, huzuru kalb Sabah namazını kaçıran bütün dünyasını, ahiretini kaybetmiş gibidir. Namazı evde kılan, cemaata çıkmayan, evi ocağı, çocuğu yanmış gibidir. İlla camide kılın. Toldurun camileri cemaatler. Veatü zekâ. şekatınızı tas tamam verin, eksik etmeyin. Allah'ın zatına yapışın. Allah'ın zatına sarılın. E işte ona yapışmak, Kur'an'a yapışmakla ne olur? Peygamberin sünnetine yapışmakla ne olur? dostların buyurduğunu tatbik etmekle ne olur? Ve Mevlakum o Allah sizin Mevlanızdır dostunuzdur sahibinizdir, yarınızdır yardımcınızdır. Öyle mi? ne büyük lütuftur ki Allah gibi Mevlamız var Celle Celal. Kafirler ne büyük zarardadır ki Mevla onları dostluğundan sıyırmıştır, ayırmıştır. Küllu estağfurullah. Dalik bı an Allah mevla laddiina kafaro. Dalik bı an Allah mevla laddiina aamen. An lkaafirine la mevla lehum. Ben nicin Müslümanlara yardım ederim? Çünkü Allah inananların mevlasıdır kafirlerin mevlası yok. O sizin dostunuzdur. فَنِعْمَ الْمَوْلَا Ne güzel dostunuzdur. فَنِعْمَ nasir, Ne güzel yardımcıdır. Şimdi öyle bir dost varken, öyle bir yardımcı varken papazlarla, papalarla ne işim var? O Allah gibi dostum var gel, Yahudi ile, ile ne işim var? Ondan büyük dostum mu var? Allah'a وَلِيُّ لَد۪ينَ آمَنُ O Allah inananların velisidir, sahibidir ve <gülüyor> Ancak dostunuz Allah ve Rasulüdür. Ellezîne âmenûllezîne yükîmûnes salâte ve zekatını veren Allah yolunda rükû eden eyler. İnanan kardeşleriniz sizin dostunuzdur. Rabbimiz bu dostluktan ayırmasın. Amin. Kendinden gayri dostlar arattırmasın. Amin. Düşmanlarını dost kıldırmasın. Amin. Dostlarını düşman ettirmesin Fahrü Keremii. Dostumuzu tanırsak, hakiki dostumuz Allah bilirsek, o bize yardım edeceğine söz veriyor. Onun için inşallah bu ad kerimeler hepimize teselliler bahsediyor. Hele ki sonundaki müjdeler Allah'a sarılın sizin Mevla'nız odur buyuruyor. Öyle bir Mevla'mız var iken bize dünyada da ahirette zarar ceval yok inşallah. İslam ümmeti, ehl sünnet ve cemaat mezhebi, ilah-i emir kıyam payidar olacak inşallah. Onların kökünü kurutmak içinden Rabbim kökünü kurutacak inşallah. Allah siz ne? Ne buyurdu Rabbimiz? Son gayretinizle benim yolumda cihad edin. Şimdi bizim cihadımızı kimse yanlış anlamaz. Biz ne diyoruz? Bugünün cihadı asmak kesmek değil, bu Müslümanım diyen milleti İslam'a davet etmek. Yani şuursuz insanlara dini öğretmek, yani insan öldürmek değil, diriltmek, kaybetmek değil, kazanmak. Bunu söylüyoruz. Başka bir şey söylediğimiz yok. Kimse de bizden korkmasın. Allah'tan korkandan kimse korkmasın. Allah'tan korkmayandan korksun. Bizim insanlığa ancak faydamız olur, zararımız olmaz. Çünkü biz Müslümanız elhamdülillah. Mustafa Eren, Hacı Molla Mustafa Eren ağabeyimiz. Geçen hafta çarşamba günü vefat etmiş. Bak işte aramızdan tek tek gidiyorlar. Biz de peşlerinden yolcuyuz. Allah iman selameti versin. Bu hacı ağabeyimizin de ruhu için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne muhammeden abidû ve rasûlû. Ya Rabbi kelime-i şehadetle ruhunu şahade eyle ya Rabbi. Kabrini nur eyle ya Rabbi. Bir kere gelenleri ortak eyle ya Rabbi. Bize de ölürken nasip eyle ya Rabbel alemin. ما آخر الناصرين ما الفاتحين صل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أسلم تسليما كتيرا الحمد لله رب العالمين.